Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Aslı Saadet'te Önceki Bölüm işte ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki? Muhammed'i öldürelim mi diyorsun? Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?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 Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın. 76. bölüm. Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı. Ey Allah'ın Resulü Nadir oğullarından haber geldi. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar. Allahu Ekber Allah, Allah bu nasıl olabilir? Peygamberimiz bunu duyunca Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi. Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var. Kurayza oğulları ve Katapan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini Koruyup kolladılar Nasıl olur Nasıl? Nasıl? Nasıl? Dün nazil olan ayetlerde Münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu Allah şöyle buyuruyor Şu münafıklık edenleri görüyor musun Eyle kitaptan inkarcı yandaşlarına Şayet siz çıkarılacak olursanız Bilin ki Biz de sizinle beraber çıkarız Sizin hakkınızda Aleyhinizde kimseye Asla itaat etmeyiz Eğer size savaş açılırsa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 Aklını iyi kullanamayan kimselerdir Medine'den kim buna cesaret edebilir? Cesaret Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir Amaçlarına ulaşamayacaklar Ya Resulallah ne emredersiniz? Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti Ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek Şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı. Beklediğimizden erken geldiler. Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık. Fendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız. Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak Merak etme Umarım öyle olur Günler geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu Günler geçti Hala gelen yok Gatafan destek gönderecekti Kurayza ve İbni Übey de bize söz vermişlerdi. Onlara güvenmemeliydik. En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk, dayanamayacağız. Lanet olsun! Lanet! Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı. Ne yapacağız? Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz. Ama ama ne? Ne yapabiliriz? Başka çaremiz mi var? Vali'den de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder.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 Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme, İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım onun derecesini hidayete erdirilenler için de yükselt. Ey alemlerin Rabbi! Bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla. Amin. Amin. Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan Yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular. Ya Resulallah, içki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse. Hazreti Ömer pek çok kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam ediyor. Allah'ın içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun. Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Mahide Suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer, Müslümanlara bunu duyurdu. Ey Müslümanlar! Dinleyin! Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları...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 Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumunu olacak. Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere...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 Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek Oğlum Enes Geldim baba Birazdan misafirlerimiz gelecek Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın? Hı hı. Tabi baba hangi küpten alayım? Sağdakinden al o daha iyi Peki İşte geldiler. Sen hazırlığı yap, birazdan getirirsin. Tamam. Buyurun, hoş geldiniz. Heh, bitti sayılar. Kurmaları da koyarsam hazır. Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içki haram kılmıştır. Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarıya. Ey Müslümanlar, Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır. Baba, gelir misin? Ne oldu Enes? Resulullah'ın mühadesi, sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor. Öyle mi? Evet, önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum. O zaman yardım et de şu testileri boşaltalım. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.